يا أيها الذين عملت قل الله قتقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم نفس واحدة لا خلق من هذا الجهة وبث منهما رجال كثيرة ونساء باتق الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عملت قل الله لا قونوا قولا سذعا يُسْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ لِبْنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَاً عَظِيمًا أما بعد فأصدغل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بلا وكل دلالة في النار بسم الله Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sefer, yani yolculukla ilgili e, adet nedir, ona kadar olan, yani onunla ilgili menzuları, konuları göreceğiz inşallah. Başlıklar halinde, daha önce de olduğu gibi. Evet, birincisi... Yolculuğa çıkacak kimsenin tavsiye alması, yani nasihat alması sünnettendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, bir adam, ey Allah'ın Resulü ben yolculuğa çıkmak istiyorum, bana vasiyette bulun, yani tavsiye de bulun dediğinde, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, aleyke bitakvallah ve tekbir ve tekbir ala kulli şeref takvalı olmalısın. Yani senin üzerine düşen takvalı olmaktır. Yani Allah'tan korkmaktır. Allah'tan sakınmaktır. Ve her yüksek yerde Allah'ı tekbir etmendir. Yani Allah'u akber demendir. Sonra adam arkasını döndüğünde aleyhissalatu vesselam Allah'ım medvi lehul Ard, Ey Allah'ım ona yolu kısal. Yani yolu dür, kısal. Ve hevvin aleyhis sefer. Ve onun için seferi kolaylaştır diye arkasından dua edin. Evet yolcular özellikle ciddi bir yolculuğa çıkacak uzun bir yolculuğa çıkacak Müslüman kardeşi mutlaka ilim ehlinden nasihat alması gerekir. Bu sünnetti. Özellikle hac ve umre yolculuğa çıkacaklar mutlaka bunu yapmalıdırlar. Zaten e, orada yapılacak işlerle ilgili, yapılacak amellerle ilgili bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bunu da yolculuktan önce yapmaları lazım. Evet. Bunun haricinde tabii ki e, normal bir yolculukta da normal bir seferde de e, iş amaçlı olabilir, gezi amaçlı olabilir. Masiyet olmayan, günah olmayan e, yolculuklarda da yine ehli takvadan, hayırlı kimselerden, ilim ehlinden bana nasihat et, bana tavsiyede bulun denmesi, yani onların tavsiyesi, onların nasihati alınması sünnettir. Onlar da Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi Allah'a Allah karşı takvalı olun. Bu çok önemlidir. Yani diyoruz da, Allah'tan korkma. Kul Allah'tan korkarsa o zaman birçok şeylerden sakınır diye. Yani Allah'tan korkma, Allah adlı ve celle'nin e, yasakladığı şeylerden sakınmakla olacaktır tabii ki. Özellikle yolculukta olan bir kimse masiyete düşmekle karşı karşıya yani birebir hatta, birebir karşı karşıya olabilir. Bunun için e, <gülüyor> bu hususta Allah'tan sakınmalı. Biraz sonra söyleyeceğim. Özellikle de kişi yalnız sefere çıkıyorsa Subhanallah e, sanki şeytan onunla beraber gibi bir şey. Devamlı ona bir şeyler fısıldayacak. Onun için sefer esnasında, yolculuk esnasında Allah'tan korkmak çok önemli. Yani e, şöyle ifade edeyim. İnsan buradan Ankara ya İstanbul'a yolcuğa çıkacak olsa, genelde ee, buranlardan, Nişantaşı'dan ya Ankara'ya ya da İstanbul'a iş icabı ya bir başka amaçta gidelim. Şu an otobüsleri kullanmak bile bir onun için şeydir yani fitne olabiliyor. Gerek otobüsteki görevlilerin bayan olması, gerekse otobüste ee, yol boyunca Televizyonun ve en kötü kanalların açık olması, onun için fitne Yalnız başına çünkü. Başka tanıyan kimse yok onun. Yani siz, bizden birisi yalnız başına çıktığı zaman kimse yani birbirini tanımıyor. Kolay kolay tanıyan insan olmaz. Bu kadar insan içerisinde çok nadir. anlaşacaksınız beraber gideceksiniz. Bu ayrı bir mesele. Ama bunun dışında yalnızsın yani, yalnız. Kimse seni görmüyor öyle hissedecektir insan. Şeytan insana öyle vesvese verecek. Onun için birçok şeyler düşünebilir, kurabilir, hatta yapabilir. E bu durumda almaktan korkması gerekiyor. Yani her halükarda takva üzere olması gerekiyor. Mukim olan sefere çıkacak kimseye, yolculuk yapacak kimseye şöyle söyler. Bu da yine aynı şekilde duadır i̇bn Ömer radıyallahu anh bir radise, aleyhissalatu vesselam bize veda ettiği zaman diyor yani bizi e, gönderirken bize güle güle derken Estabdiullaha dineke ve emaneteke ve havatini amelik dinini emanetini, emniyetlerini yani güvenilirliğini ve işlerinin sonuncu, sonuncusunu yani amellerinin son durumlarını Allah'a havale ediyorum, yani Allah'a emanet ediyorum diye dua eder Evet. Bu şekilde yolculuğa çıkan kimseye mukim olan kimse dua eder. Bunun mukabilinde yolculuğa çıkacak kimse de mukim olana şöyle dua eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste. Yine aleyhissalatu vesselam beni diyor e, gönderdi bana veda etti ve dedi ki <gülüyor> bana veda etti yani kendisi yolculuğa çıkıyor tabii ki estebdi'uken Allah el-lezi la ve da'i'uh ve da'i'ahu yanında emanetleri kaybolmayan zayi olmayan Allah'a seni emanet ediyorum Şekilde dua ediyor Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıkarken Demek ki biz de ailemizden Ayrılırken e, Arapçasını bilmiyorsak bile Sizi emanetlerin Zayi olmadığı Allah Azze ve Celle'ye Emanet ediyorum diye Dua edip çıkmak gerekiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın her anı zikir Her halükarda Allah'ı zikrede Yolculuğun başlangıcında Sonunda Devamında yani zikir Allah, Azze ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her halinde vardı. İşte yolculukta da bunları söylüyor. Evet yolculuk esnasında eğer birkaç kişiyle yolculuk yapacaksak salihleri seçmek gerekiyor. Yani seçim hakkımız varsa birileriyle gideceksek salih insanlarla yolculuk yapmak gerekiyor onlarla refiklik yapmak gerekiyor. İsmi bu hüsnüstan Allah azze ve celle. Allahü ve hemen yütiün ve rasuluhu. Fo ulake ve itaat eden kim Allah ve rasuluna itaat ederse onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, çok doğru sözlü olan kimseler, şehitler ve salihlerle beraber. Ulaike hasuna rafika onların arkadaşlığı ne güzeldir diyor. Burada kim geçiyor? Salih insan. Çok sıddık, doğru sözlü insanı bulamayabiliriz. Nebimiz, peygamberlik bitti. Nebimiz ve Vesselam'ı da bulamayabiliriz. Ki bulamıyoruz. Sünneti hariç. Yaşayan sünneti hariç. Onu da bulamadığımıza göre şehitler de öyle e, öldükten sonra şehit hükmünü aldığına göre geriye salihler kalıyor. Salihlerle yolculuk yapmak gerekiyor. Bunların diyor arkadaşlığına güzeldir. Bunu, bunu anlatan e, çok veciz bir hadis var. Konusunu da aktarayım. Ebu Musa radıyallahu Teâlâ'dan rivayet edilen bir hadiste Ali İsra'il buyuruyor ki: e, "Salih bir kimseyle, salih bir insanla kötü bir insanın arkadaşlığı şöyledir. Onların misali şöyledir. Salih kimse misk taşıyan, yani güzel kokuyu taşıyan bir kimse gibidir. Kötü arkadaş ise böyle körüye, e, körük vasıtasıyla e, ateşe üfleyen kimse gibidir diyor. Hani böyle demirin eritildiği şey var ya ateş, ona körükle yaklaşan, onu körükleyen, üfleyen gibidir. Kokuyu taşıyan kimse belki sana o kokudan verir. Belki de sen ondan o kokuyu, o güzel kokuyu satın alırsın. Yahut da sen onun güzel kokusunu hissedersin. Öyle güzel bir koku koklar. Yani ne demek bu? Her halükarda sana bundan bulaşır diyor. Bu güzel kokudan sana gelir. Bir esinti gelir. Sen bundan etkilenirsin demek istiyor. Sübhanallah. O etkilendiğin kokunun doğrultusunda gidersin demek bu. Ama böyle e, ateşe üfleyen Ateşi körükleyen kimseye gelince, bu ya senin elbiseni yakar, yahut da sen ondan kötü bir koku hisseder. Adeta günahların kokusunu alırsın ve onun peşinden gidersin denir. Subhanallah. Aleyhisselatu vesselam, kötü arkadaş diyor, ee, kişi din, kişi arkadaşının dini üzere diyor. Kişi, arkadaşının dini üzeri. ve kötü arkadaşının tarifini böyle veriyor. Özellikle gençler, çocuklarımız, arkadaşını çok iyi seçmeli. Kişinin sırdaşı bir tane ama istişare ettiği, konuştuğu insanlar çok olmaz. Bu, genelde esastır. İstisna durumlar hariç. Sırrını bir kişiyle paylaşacaksın, Tabii gereği, gerektiğinde ehil olan insanlara durumu izah etmek, anlatmak için bir takım şeyleri açmak farklı. Sırrını genelde bir kişiyle paylaşacaksın ama istişare ettiğin kimse çok olacak. Bu esas özellikle buna, bu hususta gençler yönlendirilmeli. Onları seçeceği arkadaşlar çok önemli. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki, İnsanı alıp götürüyor adeta. Arkadaş vesilesiyle insan ateşin içine düşüyor. Belki de pırıl pırıl bir şahıs. Allah Azze ve Celle'nin nimet verdiği, Allah-u Teala'nın koruduğu kimse. Ama eğer o kendisini korumazsa, sebeplere yapışmazsa, o tehlikenin içerisine, ateşin içerisinde sürüklenir gider Allah korusun. Kötü arkadaştan daha kötü bir şey olamam. Kişi için. Allah bizleri ve nesillerimizi, evlatlarımızı korusun inşallah. İhtiyaç haricinde tek başına yolculuğa çıkmamak. İbn-i Ömer radiyallahu anh'tan gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam şayet insanlar diyor böyle yalnızken yalnızken yolculukta olan şeyleri bilseler de böyle tek başına bir kimse geceyle yola çıkmazdı diyor. Benim bildiğim şeyleri, yalnızlıktaki benim bildiğim şeyleri bilmiş olsalardı tek başlarına yolculuğa çıkmazlardı. Demek ki tek başına bir insan yolculuğa çıktığı zaman Birçok şeylerle karşılaşabilir. Şeytan kendisine musallat olmaz. İnsanların kendisine musallat olmaz. vesaire. Bir başka hadiste köpeklerin ve çanların, zillerin bulunduğu e, bir ortamda yolculuğa çıkmamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste melekler diyor içerisinde köpeklerin ve böyle zillerin, çanların bulunduğu e, yolculuğa refakat etmezler. Bununla kastedilen tabii ki e, rahmet melekleriydi. Alimler bunu böyle açıklıyor. Hani bir başka hadiste geliyor ya içerisinde köpek bulunan suret bulunan ve çan bulunan evlere melekler girmez. Bununla kast edilen bununla kast edilen rahmet melekleri yoksa insanın her iki tarafında e, yazıcı melekler, koruyucu melekler ve diğer görevli melekler mutlaka bulunacak. Peki rahmet melekler olmazsa rahmet melekleri olmazsa Allah korusun insanın işi şeytana kalır. Şeytanın her an okuna tabi olur. Yolculuk esnasında veya bunun haricinde e, yolculukta bulunan arkadaşlık ettiğiniz kimselere yardımcı olmak. Yolculara yardımcı olmak genel olarak. Ebu Said El-Hudru'nun radıyallahu anh'ın ettiği hadiste bir ara biz diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber seferdeyiz. Bir adam e, geldi geldi ve sağ ve sola bakınmaya başladı. Sağ ve sola bakınmaya başladı. Ali Sıratu vesselam onun durumunu anlıyor işte ve diyor ki kimin yanında fazla Bineti varsa bineceği şey. E bugün de işte bir parası anlayabiliriz. <gülüyor> Veya da kendi arabası varsa götürmesi için bir yer. Kimin yanında fazla bir büniti varsa ona versin. Kimin yanında da fazla bir azı varsa yani yolculukta yiyeceği bir şey ona azından versin diyor. Demek ki yolculuk esnasında ihtiyaç hisseden, durumu kötü olan kimselere yardım edilir. İslam'ın zekat emrinde ve sadakada sebil ifadesi var Yani, e, zekatlar sekiz sınıf insana veriliyor. Onlardan biri de sebil, yani yolda kalmış kimseyi demek. Sanki burada tarif edilmek istenen o. Yolda kalmış, yani e, bir şekilde başına musibet gelmiş. Örneğin, hac'de, umrede, birçok insanın başına geliyor. Cüzdan, parası, her şey çalınabiliyor. Kaybedebiliyor, düşürebiliyor vesaire. Bu durumda bu insanlara yardım eder. Veya sadece orada değil, başka yerlerde de. Şöyle insan böyle bir imtihana mübitela olabilir. Bu durumda o insana yardım etmek, Aleyhisselatü Vesselam'ın o dönemdeki insana yardım ettirdiği gibi bizim de yardım etmemiz, sünnetten. Evet. Binite binildiği zaman, hangi taşıt olursa olsun, bunun içerisinde bisiklet, motosiklet, ondan sonra, affedersiniz, at arabası, yani kullandığımız ne olursa araba, uçak, gemi, tren, her bir şey, yani üzerine binilen, bizi götüren ne olursa olsun. Ona binildiği zaman şu binit duası yaptı. Ee, bu duayı ben e, burada çıkardım inşallah. Bakarsınız zaten hüsnü müslimler de var. Duanın e, bir kısmı ayet-i kerimeden. Bismillah ve diye başlıyor. Sonra Subhanellebi sakhala lena ve mâ kûnna lehum mugrenin. Ve inna ila Rabbina lemungalibun Bize e, bunu emrimize veren Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden münezzehtir. Biz bunu elde edemezdik. Yani bu bineceğimiz şeyi kendi başımıza elde edemezdik. Ve inna ila Rabbina lemungalibun Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüydür. Sonrasında da üç defa elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ım seni tenzih ederim. Ben nefsime zulmettim. Günahları senden başka paylaşacak kimse yoktur şeklinde dua edin. Evet. <gülüyor> Mesela Nahl suresine baktığımız zaman Nahl suresinde Allah Azze ve Celle binitlerden bahsediyor. Vel hayla vel bigala vel hamira ve atlar, vel katırlar, vel hamira binmeniz için ve zine, için diyor. Ve yahluqu ma ve bilmediğiniz daha nice şeyler yaratır diyor. İşte bu bu ayet kerimede Sonradan çıkan bütün motorlu, benzinli, mazotlu, elektrikli ne kadar yer yerde yürüyen, havada giden elektrikle çalışan ne varsa hepsi bunun içerisine girer. Ve yahlüku ma la ve bilmediğimiz daha birçok şeyleri yaratırdı. Evet onlar Allah'a zerrecellerin yaratması. İnsanların icadı ile, yapmasıyla Allahu Teala'nın yaratması. Vallahu halakakum ve ma sizi ve amellerinizi yaratan, yaptığınız şeyleri yaratan Allah azze ve celledir diyor. Onun için Allahu Teala hazından ne varsa insanlara verir. Bunu zaten birçok yerde if ifade ediyor. Kulize halak alekum ma'afinatü cemia. Yeryüzünde ne varsa hepsini diyor sizin için, sizin emrinize mutahar. emrinize boyun. Siz ile sonra da semaeygönem ile. <Sessizlik> ve mağzara alakom fil ardı, ve mağzara alakom fil ardı. Yarüzünde ne yarattıysa hepsi sizin için, hepsi sizin için, yani insanlar için. Allah Azze ve nimetini böyle yaymış. Bana sonsuz sonsuz hamdler olsun. Ee, sefer duasında da yine bu. Iı, binite binildiği zaman yapılacak dua onunla beraber bir ziyade dua var. Onu da söyleyelim. Yine bunun Hesnul Müslim'de bu dua kitaplarında, hadis kitaplarında bulabilirsiniz. i̇bn Ömer radiyallahu anh an an an Resulullah aleyhissalatü vesselam devesinin üzerine bindiği zaman, sefere çıkacağı zaman üç defa <gülüyor> Allah'u okvar Allah'u okvar, Allah'u okvar der sonra da subhanel bir sakhala ve mâ künnâ, lehü muğrinin ve inna ila rabbina Bizi, biz bizim emrimize veren Allah ne biz bunu sahip olamazdık bizim dönüşümüz Allah'adır Allahumme <gülüyor> inna neseluke Allahumme inna neseluke fi seferina haza'l birre ve takva ey allahım bu seferimizde bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva isteriz iyilik ve takva O'nun amelimar ve razı olacak ameller. Çok önemli biliyor musunuz? Peygamber <gülüyor> selam <gülüyor> Allah'ın razı olacağı amel. <gülüyor> Bunu istemek lazım. Bunu gönülden Allah'tan istemek gerekiyor bu. <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam'ın duası. "Kale Rabbi evze'ni en eşkura ni'meteke'lleti en'amte alayya ve ala validaye" ve en amel Ey Rabbim, anama babama verdiğin nimete şükretmeye muvaffak kıl ve beni salih amel işlemeye muvaffak kıl. Yani <gülüyor> e, razı olduğun salih amel. <gülüyor> razı olduğun salih amel. Yani hoşnut olduğun, senin kabul ettiğin demek. Burada da aynı şekilde. Ve minel ameni ma tarza. Allahumme hezlin aleyna seferina. Ey Allahım yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uvat ve anna bu da Ve uzaklığını da yakın et, dur dür. Allahım ente sahib fi sefer, wal halife fil alen. Ey Allahım sen sefer esnasında bizim dostunusun ve ailemizin vekiliysin, khalifesisin. Allahın me'ini azabıke min wa sefer. <gülüyor> Ey Allahım seferin Meşakkatından sana sığınırız. Vekabetül manzar ve kötü manzaralarla karşılaşmaktan yine sana sığın. Vesul mün galib fil maali vel ahli Malda ve ailede çolukta çocukta kötü şeyler meydana gelmesinden yine sana sığınırız. Bu duayı yap çık ondan sonra Allah'a mâlim. Ne kadar şeyler zikredildi burada. Yani bir insan bilmiyorsa bile eline Hüsnül Müslüm denen o dua kitabını alacak. Yolculuğa çıkarken onu okuyacak. Ee, eskiler e, üç defa İhlas, Felak, Nas, Fatiha, Ayet-el okur, öyle çıkarlar. O onu biliyor. Onu okuyor. Ama Aleyhisselatü sünneti var. Şu andan itibaren bildiniz bu sünneti. Öğrendiniz ve duydunuz hadis sahih. Alın bir dua kitabı, bunu okuyun. Evet. Zaten bunun içerisinde ayet-i kerime var. Dua manasında söylemiş oluyoruz. Artı bir de sünnete uymuş oluyoruz. Artı içerisindeki lafızlar, yani dua lafızları çok önemli. Birçok şeyi cem ediyor, birleştiriyor. Allah'a havale ediyorsun. Evet, dönüldüğü zaman ise diyor, Aleyhisselatü Vesselam döndüğü zaman ve bizim de döndüğümüz zaman ilaveten, yani hem bu duayı yapmakla birlikte ilaveten aibune taibune tâibu, amidune li rabbina hamiduna dönücüler, tövbe ediciler, yani geri dönücü olarak, tövbe edici olarak ibadet edici kul olarak ve Rabbimizi hamd ederek dönüyoruz diyor. li rabbina hamiduna evet İki kişi, iki arkadaş sefere çıktığı zaman, yolculuğa çıktığı zaman ne yapar? Ebu Musa radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadiste aleyhisselatü vesselam e, Ebu Musa'yı ve Muad bin Cebel'i ikisini birlikte Yemen'e gönderdi. Ve onlara diyor ki Yessira ve la tuassira Kolaylaştırın ve zorlaştırmayın. Ve beşira ve la tüneffira Müjdeleyin ve nefret ettirmeyin diye. Ve tetav, an ve la tehtalif, tehtalifan. Yani birbirinize itaat edin, saygılı olun ve ayrı düşmeyin. İki kişi yola çıktığı zaman yapması gereken bu. Birbirine muhalefet etmeyecek. Birbirini kollayacak, gözetecek, müjdeleyecek, e, nefret ettirmeyecek, kolaylaştıracak, zorlaştırmayacağım. Üç kişi çıktığı zaman, üç kişi de yapılacak bir e, şey var. Onu söylüyor aleyhissalatü vesselam, Ebu Said El-Hudri, radıyallahu anh ve hadiste, üç kişi sefere çıktığı zaman, kendilerinden bir tanesini emir yapsınlar. Yani imam tayin etsinler. Ona göre hareket, üç kişi çıktığı zaman. Şeytan, bir kişiyle beraberdir, iki kişiden ise uzaktır, diyor. Onun için yani bir kişiyle tek başına kişinin yola çıkması kerif görmüştü. Bir ihtiyacı varsa, zorunlu gidecekse bu. Ama onun haricinde hele hele özel vasıtayla tek başına gidiyorsa bir insanın mutlaka yanına birisini alması lazım. Her an her şey olabilir. Tabi bu da yine imkan ölçüsünde yani. Aleyhisselatü hadisi çok açık. Şeytan bir kişiyle beraberdir, iki kişiden uzaktır diyor. Yanımızda bir talih bir kişi aldığımız zaman şeytan bizden uzaktır. Yani. İnşallah. Yolculuk esnasında yukarıya çıkıldığı zaman ve aşağı inildiği zaman ne söylenir? Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste biz yukarıya çıktığımız zaman tekbir biri getirdik. Allah-u dedik. Aşağıya indiğimiz zaman, çukura indiğimiz zaman da Subhanallah dedik. Bunu çocuklara özellikle tabii kendimiz de yapmakla birlikte bir yere giderken mutlaka hatırlatmak lazım. Arabadaysak, otobüsteysen, onlara söylemek lazım. E, giderler bilirler. Mekke ve Medine arasında o 400 kilometrelik bir mesafede ara ara tabadalar vardı. Sağ tarafta giderken. Subhanallah. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hem yani çok hoş, hatırlatıcı böyle. Ali, Sırat ve İslam sünneti budur. Onlar yürürken, giderken, tepeye çıktıkları zaman Allahu Akbar, aşağı indikleri zaman Subhanallah diyor. Her an bir zikir ederiz. <gülüyor> Yolcu kimseler. Zalim, halkı zalim olan kendilerine zulmeden memleketlere uğradıklar zaman ne söylerler, e, ne yaparlar diyoruz. Abdullah ibn Amur, Abdullah ibn Amer, e, radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadiste, eli sırattı ve bir taşın yanına uğruyor ve diyor ki, kendilerine zulmeden kimselerin meskenlerine, mekanlarına girmeyiz. Ancak ağlayıcı olarak. Ağlayıcı olarak biriniz. Neden? Çünkü onlara isabet eden şey size de isabet edebilir. Yani onların başına gelen musibet sizin başınıza da gelebilir. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam binitin üzerindeyken böyle söylüyor ve ridasını üstündeki elbisesini üzerine kapatıyor, örtüyor. Çünkü o zulmedenlerin mekanlarından geçtiği için orada <gülüyor> o şekilde hareket ediyor. Ağlayıcı olarak diyor, girin. Yani insanın ibreti alması gerekiyor. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِالْاَرْضِ فَنْذُرُوا كَفَكَانَ عَقْبَةٌ لَّذِنَا مُكَدِّب۪ينَ Yeryüzünde dolaşmadılar, yalanlayan kimselerin, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların akıbeti nasıl oldu, bir baksınlar diyor. İnsan yeryüzünde dolaşırken, yani biraz şöyle <gülüyor> bir şeyler alabilmeli. Dışarıyı okuyabilmeli Yani sadece kitap okunmaz Allah Azze ve Celle'nin dışarıdaki ayetleri de Geçmiş ümmetlerin eserleri de okun İnsan bundan ibret alır İnsan bundan ürperir Ve ona göre Ve ona göre hayatını düzenler Hiçbir şeyin baki olmadığını Sonuçta Allah'a dönüleceğini insan şöyle dışarıyı gözetlediği zaman Yolculuğa çıktığı zaman Bunu fark edebilir Böyle bir bakış açısından bakar ve bunu okuyabilir. Allah Azze ve Celle bu şuuru nasip etsin bizlere. Evet herhangi bir yerde konuk, konaklandığı zaman bu gerek molalarda gerek daha önce de ifade ettiğim gibi pikniklerde ve benzeri yerlerde herhangi bir şekilde konaklandığı zaman ister yatılı kalınsın ister geçici olsun fark etmez. Söylenmesi gereken çok önemli bir dua. Havle binti Hakim el Salime radıyallahu anha'dan diyor ki Ali Sırat ve işittim. Her kim bir yerde Konaklarda sonra eûzu bi kelimâtillâhit tammâti min şerri halak yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım derse ona oradan yani bulunduğu yerden, konakladığı yerden ayrılınca hiçbir şey zarar. Bunun içerisinde insan, cinler, şeytanlar ve haşaratların hepsi görür. Biiznillahü teala. Eğer buna rağmen bir şey isabet etmişse, başına bir şey gelmişse, ki olabilir, o zaman kişi kendi nefsine bakacak. Bir şeylere eksik yapmıştır. Bir takım şeyleri eksik yapıyordur, imtihan olur. Yoksa bu hadisin e, güvensizliğinden yahut da sahi olmadığından ifadelerinin aşa ve kella doğru olmadığından değil. Ali İsraatü bir şey söylemişse o doğru. Huves-sadiqul nustuq. O doğru sözlü ve doğru sözlüdüğünü doğruluğu tasdik edilen, tasdik olunan bir kimseydi. O söylediyse mutlaka doğru. Kişi buna kalben inanarak bu duayı yapsın. <gülüyor> Allah'ın izniyle korunacak. Evet. Binit'in e, ayağı tökezlediği zaman ne denir? Bismillah. Bu bizim arabalar için tabii fren yaptığı zaman, salladığı zaman bunu da söyleyebiliriz. Her zaman için geçerli. Bismillah. Ee, i̇nsan şaşırtan bir olay da Subhanallah. Sevindiren de Allahu Akbar. Böyle bir şeyle karşılaştığı zaman Bismillah. Korktuğu zaman La ilahe illallah. Bunları söylemesi gerekiyor. Bunlar Allah Azze ve zikirler. Yani Araba fren yaptığında veyahut da bir yere e, böyle mail edip de Allah korusun uçuruma doğru gittiğinde Vay anam! Feryatlar veyahut da herhangi bir Allah'ın dışında ki bundan Allah'a sınırıyoruz. Herhangi birilerini yardıma çağırmaktansa ki onlar hiçbir zaman işitemeyeceklerdir ve gelemeyeceklerdir. Allah Azze ve Celle'den medetunmak. Allah'ın adının anılması gerekiyor. Bismillah Ve yek ne budu ve yek Biz sadece sana ibadet eder, senden yardım dileriz. İster bu e, şiddet anında yani sıkıntı anında olsun, ister furuha yani <gülüyor> genişlikte olsun, donlukta olsun, fark eden bir şey yok. Aleyhissalatu vesselam Tirmizi'de gelen bir hadiste ve izaste ente ve izaste ente billah. Yardım istediğin zaman Allah'tan. Ve iza selte feselillah. Bir şey istediğin zaman da Allah'tan istediyor. Kişi darda kaldığı zaman, musibete uğradığı zaman, ölümle burun buruna geldiği zaman Allah Azze ve Celle'ye halis bir şekilde yarvarması geliyor. Onun dışında kimse ona yardım edemez. Geçmişte yaşayan müşrikler Kur'an anlatıyor bunu. Ra'd an suresinde başka yerlerde onlar diyor e, böyle denize deniz yolculuğuna çıktıkları zaman dalga onları e, her taraftan gelir kuşatır kaplar sonra onlar diyor yalvarırlar bizi kıyıya çıkarsan biz e, salim, e, bizi kıyıya çıkar diye dua ederler diyor. Ama nasıl dua? مُخْلِسِينَ <gülüyor> لَهُدِّينَ <gülüyor> Dini sadece Allah'a halis kılıcı olarak. Samimi bir şekilde. Yani hiç kimseyi ortak etmeden Allah'a dua ediyorlar. Allah Azze ve Celle onları kıyıya çıkardığı zaman, emniyete çıkardığı zaman gerisin geriye dönüyorlar, ökçeleri Bunlar müşriklerin halidir. Şiddet esnasında. Ama bakıyoruz günümüz bazı insanlarına Allah bizlere de onlara da hidayet etsin. Sıkıntı anında dahi musibet anında dahi Geçmişte yapan müşrikler gibi yapmıyorlar. Başka insanları, başka mahlukatı yardıma çağırıyorlar. Geçmişteki o <gülüyor> müşrikler sıkıntı anında, zorluk anında sadece Allah'a yardıma çağırıyorlardı. Putları bırakıyorlardı. O kadar net anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim bunu. Ama şimdikilere bakıyoruz bazen. İnna lillahi ve inna ileyhi racuhu. Darlık anında başka bir insanlar çağrılıyor yardıma. Zaten rahatlıkta onlar aracı kılınıyor da, vasıta yapılıyor da, ama sıkıntı anında da, ölümle burun buruna gelindiği anda da, onlar çağrılıyor yardıma. Bu olay şirk değil de nedir? Bundan Allah'a sığınıyoruz. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Tirmiz'de gelen bir hadiste 99 kişi diyor 99 e, tane ölüm tehlikesiyle karşılaştırıyor. 99 defa. Eğer bunları atlatırsa diyor yaşlılığa erer. Subhanallah. Yani <gülüyor> biz her an ölümle burun burunayız. Kişinin yaşantısı nasılsa kimlerden korkuyor, kimleri seviyorsa ona göre hareket edecek. Allah'tan korkan bir kimse, Allah Azze ve Celle'yi birleyen bir kimse, ona döneceğini bilen bir kimse darlıkta da, bollukta da, sıkıntı anında da, musibet anında da Allah'ın ismini anacak. Bu kişinin yaşantısıyla evet. Bolluk anında, rahatlık anında, devamlı Allah'tan başkalarına kalbini bağlıyor, ümit ediyorsa bir kimse ölürken de onunla beraber ölecektir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne kadar korkunç bir şey. Sonra da kıyamette onlara söylenecek. Hepiniz taptığınız kimselere, hepiniz yardıma çağırdığınız kimselerin peşine takınız diyecek. O ibadet edilenlerle beraber onlar Aynı yolda gidecekler. Evet, siz ve diyor, siz ve taktığınız şeyler cehennemin odunusunuz. İnan Allah'a sünür. Allah Azze ve Celle bizi tevhid üzere yaşatsın, tevhid üzere de hiçbir şey koşmadan kendisiyle karşılaştırsın. İşte o zaman kişi cennete giriyor. Kim Allah'a şirk koşmadan Kavuşursa, onunla karşılaşırsa o cennete giriyor. Allah'a ibadet edecek, Allah'a hiçbir şey koşmayacak. Allah'a ibadet edecek. Ve o şekilde Allah'a kavuşursak o kişi cennettir. Allah'ın biz onlardan yarayalım. Evet. Yolculuk esnasında herhangi bir köy ve belde görüldüğü zaman nasıl dua edilir? Suheyb radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste aleyhissalatü vesselam bir e, köyle veya bir beldeyle karşılaştığı zaman şöyle dua eder: Allahümme Rabbis semavatis sebi ve ma adlanna Ey Rabbim, Ey Allah'ım, Yedi, kö yedi gö göğün Rabbi olan ey Allah'ım ve onların gölgelendirdiği şeylerin Rabbi olan Allah'ım. وَرَبَّ الْعَرَضِينَ السَّبْعَ وَمَا أَقْلَلْنَ Ve 7 kat yerin sahibi olan ve onların taşıdığı e, şeyin, onların taşıdıkları, yani <gülüyor> yedi kat, yerin taşıdığı e, şeylerin Rabbi olan Allah'ım. Biliyorsunuz gök yedi kat olduğu gibi aynı şekilde yer de yedi kat. Yedi tabakadan oluşuyor. Her ismine işaret ediyor. Açıkça. وَرَبَّ الشَّيَاتِينِ وَمَا اَدْلَنَّ Ve şeytanların Rabbi olan Allah'ım ve onların saptırdıkları şeylerin Rabbi olan Allah'ım. وَرَبَّ رِيَاهَا وَمَا دَرَيْنَ Rüzgarın ve O'nun götürdüğü şeyin Rabbi olan Allah'ın. Fe inna nes'eluke hayra hadhil Bu köyün, bu beldenin hayrını senden ister. Ve hayra ehliha ve ehlinin de hayrını senden ister. Ve na'udzu bike min ve sharri ehliha ve sharri ma fiha. Ve o beldenin şerrinden, ehlinin şerrinden yani insanların şerrinden ve içinde bulunan şeylerin şerrinden sana sığınırım. Bu şekilde dua ediliyor. Özellikle böyle tedirgin olarak e, bir sıkıntılı işe gidiyorsanız bu duayı mutlaka yapın o beldeye gidildiğinde Yalnız da olsun bu husnu müslümde var. Bir sıkıntılı bir işin peşine gidiyorsanız bu duayı mutlaka yapmak lazım. Her halde yapmak lazım da ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani bir sıkıntılı bir işin peşine gidecekseniz helal olan tabii ki ama tereddütlü iseniz bu duayı yapın. İnşallah mahvedesini göreceksiniz. Evet uzatmadan şöyle kısa kısa geçeyim. Aleyhisselatü Vesselam Sahih Hadis'te geldiği üzere Perşembe günü özellikle sefere çıkmayı yeğlermiş. Yani Perşembe günü sefere çıkıyor. Ama bunun dışında yani diğer günlerde de Cuma günü ve benzeri Cimart-ı Pazar herhangi bir günde de sefere çıkılır. Sünnet olan e, Perşembe günü. Yani insan tercih etme imkanı varsa Perşembe günü sünnete uyarak yolculuğa çıkar. E, özellikle erken çıkmak, sabahleyin erken çıkmak ve gece yol almak. E, bununla ilgili önemli bir hadis var. Sahr el-Gamidi radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste bir duası var. Allahümme barik ümmeti fi Bukuriha Ey Allah'ım Ümmetime erken vakitleri Mübarek kıldı <gülüyor> Bu hem yolculuk için Hem Ticaret için Hem de ilim tahsili için Erkenden işe koyulmak Erken vakitte özellikle Sabah namazından sonra işe başlamak Çok gerekir Çünkü Aleyhisselatü bu var. Gerçekten de ispat edilmişti Zihin o saatlerde o vakitlerde açıktır ezber yapmak isteyen ezberini yapabilir çok rahatlıkla bir şey okumak isteyen anlayabilir, zikir yapmak isteyen dinç olarak zikreder ticaret yapmak isteyen hesabını iyi yapar vesaire daha bilmediğimiz birçok hayırları inşallah bereketleri elde eder evet Hac, e, umre ve gazveden dönüldüğü zaman, aleyhissalatü vesselamın yaptığı bir zikir var. Evet, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, aleyhissalatü vesselam, bir gazveden, yani bir savaştan, yahut hacdan yahut da umreden döndüğü zaman, böyle yüksek bir yere çıkar, sonra üç defa Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye tekbir getirir. Sonradan da, La ilahe illallahe vahdehu la şereke leh, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ خُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Burası malum. اَيِبُونَ تَاِبُونَ وَحَامِدُونَ وَعَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ Yani tevbe ediciler, ibadet ediciler, kullar olarak ve Rabbimize secde ediciler olarak dönüyoruz. Hamd dedici olarak. سَدَقَ اللّٰهُ Allah vaadini doğruladı. وَنَسَرَ عَبْدَهُ kuluna yardım etti. Ve hezemel ahzab-ı vahdehu ve e, düşmanları, hizipleri tek başına hezimete uğrattı. Bu şekilde de bir sünnet olan dua var. Evet. Yolcu kimse ihtiyacını gördüğü zaman, yani e, işini hallettiği zaman daha doğrusu öyle söyleyelim. E, ne yapması gerekir? Ebu Hurer'a rivayet ettiği diyor ki aleyhissalatü vesselam yolculuk sizden birinin uykusunu yiyeceğini, içe, içeceğini yani içmesine e, engel olan azaptan bir parçadır diyor. Gerçekten de öyle. Ne kadar konforlu olursa olsun yolculuk azaptan bir parça. Belki bazı insanlar için yani hiçbir şey değiştirmeyebilir ama insanların geneli için bir saatlik bir uçak yolculuğu bile şiddetli başarısına sebep olmalı. Hiçbir şey olmasa bile insanda bir tedirginlik vardı. Onun için aleyhisselatü Vesselam, bak azaptan bir parça dedi diyor. Sizden bir bakın hadisin devamı çok önemli. Sizden biri ihtiyacını gördüğünde yani işini hallettiğinde ailesine dönmekte acele etsin diyor. Burası çok önemli işte. Yani oyalanmak bizim tabirimizde sürtmek sağda solda Müslümanın işi değil. İş bittiği zaman, işini hallettiği zaman hemen ailene döneceksin. Peki aileye dönüldüğü zaman ne zaman dönülecek? Onunla ilgili de bir sünnet var. Kâb bin Malik radıyallahu anh aleyhi ve sellem diyor ki Ali ve sellem seferden ee, kuşluk vakti, gündüzden kuşluk vakti döner ve Mescide gelir ve iki rekat namaz kılardı diyor. Sonra da orada otururdu. İşte seferden dönüş, dönüş namazı diye bir namaz var. O namaz budur. Ama bu mescide kılınan bir namaz. Aleyhisselatü vesselam, seferden döndüğü zaman mescide uğruyor. Orada iki namaz kılmıyor. Enes radıyallahu anh, rivayet ettiği bir başka hadiste. Aleyhisselatü Vesselam ehline ailesinin yanına sabahleyin kuşluk vaktinde veyahut da akşam vakti gelirdi. Yani gece vakti gelmedi. E, bunun sebebi ne? Bunu anlatan son bir hadis. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, rivayet ettiği hadiste Cabir e diyor ki e, Tebük seferinden dönüyorlar aleyhissalatü vesselam ve beraberindekiler. Cabir de e, herkese radıyallahu anh ona diyor ki geceleyin girme. Yani geceleyin ailenin yanına gece vakti ansızın yani. Ansızın. Bu kastediliyor tabi ki. Geceleyin girme. Ta ki e, sen yokken e, kocası olmayan kadın ustura tutsun. Yani ustura e, kullansın ve dağınık saçlarını tarasın. Yani sana hazır olsun. Bu bize şunu anlatıyor. konunun başında da o zaten. Ee, gece gelinecekse haber verilmesi gerekiyor. Sünnet olan yolculuktan gündüz dönmek ama e, bugünkü zaman mevhumuna e, baktığımız zaman her an yolculuk devam ediyor. Bu durumda gece girilecekse eve, gecelerin gelinecekse mutlaka haber verilmesi gerekiyor ki kadın e, uygun olmayan bir durumda kocasını karşılamasın yoksa başka şeyler çıkabilir. Hüsumet meydana gelebilir. Evet. Yani sünnete tabi olmak da, bu tavsiyeleri almak da mutlaka bizim için bir hayır var. Allah Azze ve Celle her halükarda Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetine tabi olmayı, rızasına uygun yaşamayı nasip etsin. bizlere ve nesillerimizi ıslah etsin. Sübhaneke Allah'ın Ebevehendik. Eşelü ve la Ve الله هذه هذا خلال <سؤال> الكان والنات